İmaret eski Osmanlı vakıf sisteminin çok önemli bir geleneğidir ve imaret şehrin fakir fukarasını her daim aç bırakmamak üzere, komşusu açken tok yatmamak üzere şekillenmiş bir yapıdır. İmaretler ya medreselerde olur, resmi olur ya da küçük halkın kendilerinin imkanlarıyla kurdukları yerlerde köşe başlarında olur. Fakirin Yolcunun, kimsesizin, yolda kalmışın, açın, çıplağın oralarda geçinebilmesi için imaretler Osmanlı toplumunun tam manasıyla merkezinde yer alan ve herkesin hem yardım ettiği hem de yardım aldığı bir kurum olarak işlemiştir. Eskiden yardımlaşma kurumu olarak imaret sadece medreselerde, sadece öğrencilere yemek çıkarmaz, aynı zamanda ihtiyaç sahiplerine gizli yahut açık ...ihtiyaçlarını vermek üzere teşkilatlanırlar idi. İmaretlerin çalışanları arasında eski kayıtlara göre İstanbul'daki büyük imaretlerde bir imaret şeyhi, vekil harç, katip, nakip, bevvap, aşçı, ekmekçi kilerci, kiler kadibi, ethamalı, ambarcı, buğday ve pirinç ayıklayanlar, kaseşui, kasekeş, ferraşlar, kayyım, çerağdar, hamallar vesaire vesaire görev yapardı. Teşkilatın büyüklüğünü görebiliyor musunuz? Sadece tabakları yıkamak için, sadece tabak dağıtmak için imaretlerde insanlar çalışırdı. Bunlardan bazen günde 1000-2000 kişiye yemek çıkaran ve insanlara yardım eden imaretler olmuştur. İşte bu imaretlerde Yoksulluk zamanlarında Osmanlı'nın artık fakirleştiği, savaşlardan belini doğrultamaz olduğu zamanlarda fodlalar çıkardı. Fodla küçük ekmek demek. Peksimet e, tarzında bir nevi pideye benzeyen. Hani bugün dönercilerde e, pide tarzında arasını bıçakla kesip e, içinde döner koydukları fodla. Fodlalar eskiden üzeri kepekli, e, Uğralı ee, çok güzel yapılır. Sıcacık yenildiği zaman da bir insanı doyurur imiş. Fakat zaman fakirlik zamanı olunca hem fodlular küçülmüş hem de üzerinde kepek bile olmayacak şekilde gıdası gittikçe azalmış. Onun için eskiler işe yaramayan, gıdası az olan ekmeklere hem kel hem fodul demeye başlamışlar. Yani fodul, fodla kelimesinin dönüşümü hem de kel yani üzerinde uğru yok. Biliyorsunuz bu kelime hem kel hem fodul bir ayıplama imaresi olarak dilde kullanılır. Yani insanların birisine hem kel bir de üstelik fodul dedikleri zaman aslında biz o insanın hem kel hem faziletli olduğunu da anlayabiliriz. Yani manayı tam tersine çevirirsek, fodul fazilet kelimesinden, fazl kelimesinden gelir. Ve fuzuli mesela hem faziletli demektir hem de işe yaramaz, fodul demektir. Faziletli manasını aldığımız zaman eskiden zeki olan insanların biraz e, hani saçlarının dökülmüş olması Yüzlerine bakıldığı zaman zekaları Yüzlerinden anlaşılacak anlattıklarından görünecek şekilde olması Dolayısıyla onların ne akıllı insan Hani akıllı insanın da biraz saçının dökük ve kel olması e, Anlaşılır gibi bir şey olmuştur Hem kel hem fodul yani hem Zeki hem de faziletli manası alınışılabildiği gibi Hani itian an, hazırla yerine. E, deyimiz, dilimizde eğer iyi kullanmak istiyorsak e, adını andık hemen geldi manası kullanılır ya işte tam bunun gibi hem kel hem fodul istenmeyen kişiler için de itibar edilen kişiler için de kullanılır. Ama istenmeyen kişiler için kullanılanı imaretlerimizle alakalıdır. Ve biz o imaret geleneğini bugün kaybetmek üzereyiz. Çok şükür ki bu toplum hala fakir fukarasına yardım etme hissini içinde bir hazine gibi taşımaktadır. Bunu kaybetmeyelim.